Düşünürler Topluluğu Çocuklarla bir soru ya da kavram üzerine felsefi tartışmalar. Hazırlayan ve sunan Özge Özdemir Merhaba. Küçük Düşünürler toplu programına hoş geldiniz. Ben Özge Özdemir. 10 yaşında 4 programcımızla bu hafta yeni bir tartışmayla stüdyodayız. Ece, Kaan, Defne ve Alp bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi bu hafta ne yapalım ne yapalım? Biz yine her zaman olduğu gibi arabada yaptık tartışmamızı. Ne konuşalım diye. Böyle spontane hazırlanıyoruz olaya. Bu sefer de soru Kaan'dan geldi. Dedi ki okullarda bize bazı şeyleri öğretiyorlar, bazı şeyleri unutturuyorlar. Böyle bir iddiası var Kaan'ın. İlk soru yine katılıyor musunuz? Herkes aynı fikirde mi? Ellerinizi kaldırdığınız kadarıyla sanki evet mi? Kafanın, evet. Evet. evet. Peki hadi bakalım. O zaman şimdi iddianın sahibi Kaan onunla başlayacağız. Neyi öğretiyorlar, neyi unutturuyorlar? İlk öncelikle mesela matematik, Türkçe, İngilizce gibi dersleri öğretiyorlar. Hı hı. ...hayatı filan öğretiyorlar ama... ...unutturdukları şey... ...böyle daha çok eğlenmek... ...gülmek, eğlenmek... ...hayal gücümüzü kullanmak... Yani ...bununla ilgili bir örnek vereceğim ben de... Hı hı. ...anaokulu... ...çocuklarına... ...tahtayı bir nokta çizip... Hı hı. ...bu ne diye sormuşlar... Hı hı. ...biri çiçek demiş, dağ demiş... ...biri roket, uçak filan demiş... ...ama beş yıl sonra... ...onlara sorduğunda hepsi bir nokta demiş... Hı hı. ...yani... Ondan önce düşündükleri hayal gücünü hepsini unutuyorlar ve öyle şeyler söylemiyorlar artık objelere falan. Hı hı. yani doğru şeyi söylüyorlar ama artık hayal güçleri biraz zayıflamış oluyor yani hı hı. daha derslere daha güçlenmiş oluyor ama hayal gücü zayıflamış oluyor ve tabii ki yani hı hı. öğretmenler müdürler falan, müdürler hı hı. eğitim sistemi bunu yapmaya çalışmıyor amaçlamıyor bunu ama yani amaçlamadıkları halde oluyor bu Peki yani bize dünyanın bilgisi aktarılırken bir yandan da hayal gücünün kaybı kendiliğinden oluyor. Amaçlanmıyor evet. bu diyorsun ama evet. bu bunu getiriyor. Bilgiyi öğrendikçe hayal gücünü kaybediyoruz. Birisi bize bu noktadır dediğinde noktayı artık daha farklı göremez hale geliyoruz gibi. Evet. Böyle bir şey mi? Ne diyorsunuz buna Ece? Yani bence hayal güçlerini kaybediyorlar ama belki şöyle de olabilir yani. Şimdi soruyorlar nokta işini hı hı. herkes nokta diyor ama belki bunu sadece öğretmenlere bize öğrettiğinizi anladık öğretmenin demek için de söylüyor olabilirler. Hı hı. Hala onu bir dağa benzetiyor olabilirler onu bir hı hı. binaya benzetiyor olabilirler. Sadece öğretmenin karşısında ben artık bilgin bir çocuğum. <gülüyor> artık... Bilgin bir çocuk. Evet yani artık insanların bildiğini bilirim ben de demek istiyor olabilirler. İnsanların bildiğini bilen bilgin çocuk görüntüsü mü? Evet yani böyle eve gidince annesi çizse belki daha falan diyecekler. Belki böyle unutturmak istedikleri şeyler hayal gücüdür ama çocuklar aslında hiç kaybetmiyordur bunu. Veya... Öğretmenler, öğretmenlerin gözüne girmek için yapıyordu olabilirler. Kim bilir? Ha, yani bizden bu bekleniyor diye yapı, yapıyor olabilirler. Peki o zaman iki tane farklı soru sorulamaz mı? Yani bu nedir? Bu bir noktadır. Bu noktadan neler yapabilirsin? Bunu farklı düşünebilir misin? Hadi yaratıcılığını kullan deseler, soruyu böyle sorsalar yine hayır bu bir noktadır mı dersiniz mesela orada ısrarla? <gülüyor> Durur musunuz öyle? Defne? Ee, öğretmenim bence orada aslında daha hı. çok öğretmenlerin değil... ...bizim de biraz onları unutmamızın şeyi var. Çünkü orada biz eğitim alıyoruz. ve bizim Ama aslında bizim unutmamızı sağlayan, e, sağlayan kişiler de biraz öğretmenler de oluyor. Hı hı. Eğitim sistemi de oluyor. Ee, yani burada hayal gücümüz şöyle gidiyor. Mesela bir şeyleri öğrendikçe... ...mesela hı hı. nasıl diyeyim... Bu biraz harbiden derslere girer. Ama şöyle... Mesela yazım kurallarını birinci sınıfta... ...çok detaylı öğrenmiyoruz. Bütün e, şey yıllarda böyle kademe kademe gidiyoruz. Hı -hı. İşte ilk başta böyle küçük nokta virgül... ...sonra Hı -hı. daha böyle Doğru. noktalı virgüller falan filan. Kademe kademe artıyor bunlar. E, ve bu zaman böyle yavaş geçiyor. Hı -hı. Kimine göre hızlı, kimine göre yavaş. Bu... E, Zamanda da daha çok şey öğrendiğimiz için hı hı. geçen zaman zamanda bir son durum olarak hı hı. ne öğrendiysek onu şey söylüyoruz hı hı. orada. Hı hı. Anladım yani bu bizim hayal gücünden uzaklaştırıyor diyorsun. Evet evet. Peki. Yani hem biraz bizim hem de öğretmenlerin biraz kabahat hı hı. Hı hı hı. Zaman geçtikçe böyle büyük sınıflara geldiğimizde mesela örneğin 7-8 gibi sınıflara geldiğimizde. Her sene daha fazla e, sosyal hayatımızda kısıtlanıyor çünkü hı hı. mesela örnek verdiğim vereceğim 8. sınıfta önemli sınavlardan birini giriyoruz LGS olan hı hı. ona çalış ona çalıştığımız için tabii ki yine dışarıya çıkabiliyor çıkabiliyorlar hı hı. ama yine de daha fazla derslere çalıştıkları o konuya odaklandıkları için oturup hayal hayal kurma düşünme gibi ona yeterli zamanları da kalmıyor bence. Hı hı. Kaan? Şöyle bir şey de olabiliyor yani bu derse odaklandığımızda sürekli sürekli derse odaklandığımızda eğer ki Hı -hı. çok fazla odaklanıyorsak yani başka hiçbir şey yapmıyorsak artık beynimiz yorulur ve kendiliğinden hayaller kurmaya başlar istemesek bile hayal kururuz Hı -hı. çünkü beynimiz artık dinlenmek ister <gülüyor> Hayal gücü artık e, dinlenmenin aracına yani, dönüşüyor Yani şey diyorsun. gibi hayat gibi ...mesela Hı -hı. ilk önce normalsin... ...sinirlenirsin, sinirlenirsin, Hı -hı. sinirlenirsin... ...sonra patlarsın... ...sonra bütün hayal gücün ortaya çıkıyor... ...işte ilk başta odak noktan hep ders... Hı -hı. ...sonra iyice ders ders ders ders... ...sıkılıyor insan sonra bir anda patlıyorsun... ...hayal gücün ortaya çıkıyor... Ha, anladım aslında ders orada seni böyle kontrolde tutuyor... ...bir ara... Kontrolü bırakıp hayal gücüne geçmek gibi. Evet bu bendireye çalışıyor. Kontrolden çıkmak aslında birazcık gibi. Ece? Öğretmenim kanun dediği hani uykuya geçmeden önce beynimiz otomatik olarak hayal kuruyor şey var ya. Hı hı hı. Şöyle de olabilir o bence. Bazı insanlar gerçekten kanun dediği gibi otomatik hayal kurmaya geçebiliyor fark etmeden. Hı hı. Bazıları ise bunu... E, böyle rahatlama yöntemi Mesela bir, hı hı. bazı insanlar banyoya girerek rahatlar hı hı. Öbürleri e, telefonlarından bir şey izleyerek rahatlar hı hı. E, Belki bazı insanlar da hayal kurarak rahatlar Belki okulda hı hı. böyle tüm hayallerini kapalı tutuyorlardır işte falan filan Ve e, direkt uykuya yatacakken direkt patlıyor Mesela biri var e, uçmak istiyor e, Bunu yapamayacağını biliyor Kanatların çıkmayacağını biliyor ama Hayal kurmakta bir zarar yok sonuçta. Okulda hı hı. ben uçmak istiyorum demiyor yani. Sonra da eve gelince bir yatağa yatıyor. Hayal ediyor böyle gökyüzünde uçuyor. Hı hı. Bulutlarla konuşuyor falan filan. Bence öyle de olabilir böyle. Kendini kapalı tutuyor olabilir. Bir şey dikkatimi çekti ama siz söylerken. Bir patlama diyorsunuz buna. Sanki böyle gündelik hayatta okulda öyle bir şey yapıyorlar ki biz hayal gücüne kapılmayacağız diye tuttuk tuttuk. sonunda. ...bizi böyle serbest uykuya dalarken ya da vakit önce ben puf diye hayal gücü mü patlıyor bir anda? Yani böyle şey gibi kapılar açılıyor gibi bir şey mi bu? Bu kadar sıkıştırılmış durumda mısınız gerçekten? Alp? Tabii ki bu değişiyor. Hı -hı. Sıkıştırılmış durumda değil de yani. Günün artık sabah kalkıyoruz, yedi saat kadar okul oluyor. Birkaç saat çalışıyoruz, dinleniyoruz falan. Sonra boş bir zaman bulduğumuzda beynimiz orada dinlenmeye yönelik gidiyor. Hı -hı. Ama aslında bir de hiç e, hayal kurmuyor değiliz. Mesela Hı -hı. büyükler hayal kurmuyor deniliyor. Ama tam olarak da öyle değil mesela. Hı -hı. Biz küçük çocuklar falan uçmayı hayal kuruyor. Ama büyüklerin de hayalleri var. Mesela örnek görüyorum Bodrum'dan bir yazlık almak, <gülüyor> orada oturmak falan gibi hayalleri olabiliyor onların Hı -hı. da. Ama daha Hı -hı. küçük çaplı hayaller oluyor. Küçük çaplı hayaller. Vay be. Uçmakla bir mi Bodrum'da yazlık almak? Değil. Küçük çaplı dedi Alp. God. Şey evet küçük çaplı oluyor ama bu yine kişiye göre değişiyor hı hı. yani bazı insanlar da şöyle düşünüyor zaten hayat kısa istediğim hayal kurayım kim bana ne diyecek hı hı hı. zaten öyle düşünmek lazım aslında yani hayatı eğlenerek hı hı. mutlu olarak geçirmeliyiz ne olursa olsun yani hı hı. eğer ki öyle büyüyüz diye ...ya küçük çaplı hayaller kurmak zorunda değiliz. Yani iyice Aha, anladım, aşabiliriz anladım. her şeyi. <gülüyor> yani o sen büyüksün bunları yapma elbisesini giymek zorunda değiliz diyorsun yani. Yani, yani insanlar ne derse onu yapmak zorunda değiliz. Peki. Ee, müzik arasından önce Defne'ye bir söz vereyim. Söyle bakayım. Ee, öğretmenim bence şöyle bir şey var. Ee, mesela ben küçükken, beş yaşındayken mesela... ...uçmayı veya sihir güçlerimin olmayı, olmasını diliyordum mesela. Hı hı. Ama şu anda ders notlarımın yüz olmasını veya seksen üstü olmasını <gülüyor> diliyorum. Yani, durumda yazlık gibi diyorsunuz. <gülüyor> evet, yani burada artık daha Alp'in dediği gibi, Kanlı'nın dediği gibi küçük çaplı hayaller oluyor. Hedefe odaklı olunca küçük çaplı buldunuz. Öbürlerini daha sınırsız mı daha büyük. Ya aslında <gülüyor> hiçbir zaman kendimizi kısıtlamamamız lazım. Kısıtlamamamız lazım bu hayal e, Hı -hı. etmek konusunda. Çünkü kim ne derse desin ki onların da bir şey dememeleri lazım. Biraz empati kurmaları lazım. Hı -hı. İstediğimiz kadar hayal kurma e, hakkımız var. Bu bizim haklarımızın içine giriyor ve e, bu durumda biz mesela ben istersem 30 yaşımda da uçma hayalinin sihir güçlerinin olmasının hayalini kurabilirim. İstersem yani hayatımın sonuna kadar bu hayali kurabilirim. Hı hı. Kimse bana karışamaz. Anladım. Peki şimdi küçük bir müzik arası vereceğiz. Kanun sorusuydu bugünkü tartışma. Okulda bize bazı şeyleri öğretiyorlar, bazı şeyleri unutturuyorlar. Nedir o unutulan şey? En çok hayal gücü üzerinde durdunuz. Başka şeyleri unutturuyorlar mı diye de soracağım ikinci yarıda. Bunun sebepleri de işte bazen e, bilgi, çok bilgi öğrenmek... Hayal gücünü kısıtlıyor, bazen öğretmenlere yaranmak, bazen de çocuklar işte sınav ve benzeri şeyler hazırlanırken sosyal etkileşimlerden, doğal etkileşimden uzak kalıyor ve hayal gücü zaten kendi kendine daralıyor dediniz. Küçük bir müzik arası verelim, sonra okul bize başka neyi unutturuyor acaba diye devam edelim. Let's go on, says risky Rob. Let's go a-huntin', says Robin to Bob Let's go a-huntin', says Danil to Joe Let's go a hunt, says Billy Barlow What shall I hunt, says Risky Rob? What shall I hunt, says Robin to Bob What shall I hunt, says Danil to Joe Hunt for a rat, said Billy Barlow How shall I get him, says Risky Rob? How shall I get him, says Robin to Bob? How shall I get him, says Dannel to Joe? Go borrow a gun, says Billy Barlow. How shall I haul him, says Risky Rob? How shall I haul him, says Robin to Bob? How shall I haul him, says Dan'l to Joe, Go borrow a wagon, says Billy Barlow. How shall we divide him, says Risky Rob? How shall we divide him, says Robin to Bob? How shall we divide him, says Dan'l to Joe? How shall we divide him, says Billy Barlow? I'll take shoulders, says Risky Rob. I'll take sides, says Robin to Bob. I'll take ham, says Dan'l to Joe. Tailbone mine, says Billy Barlow. How shall we cook him? says Risky Rob. How shall we cook him? says Robin to Bob. How shall we cook him, says Dan'l to Joe. How shall we cook him, says Billy Barlow. I'll broil shoulders, says Risky Rob. I'll fry sides, says Robin to Bob. I'll boil ham, says Dan'l to Joe. Tailbone raw, says Billy Barlow. Şimdi okullar bize en çok hayal gücünü unutturuyor dediniz onu konuştuk başka neyi unutturuyor acaba hayal gücünden başka Ece. Bence e, bize eğlenceyi de unutturuyor çünkü hı -hı. yani okullarda derse oyundan daha fazla e, zaman ayırıyoruz. Öğretmen Öğretmenin eline bir zil veriyorlar öğretmen çaldığında öğrenciler içeriye girip ders yapmak zorunda. Hı hı. Bence bu azıcık mantıksız çocuk oynamak istediği kadar oynasın ama derse de çalışsın bence. Hı hı. Böyle zaman verince çocuklar tedirgin oluyor. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Biz ne oynayacağız bu teneffüste? <gülüyor> Teneffüs bitiyor. Hadi arkadaşlar diyor, diyor çocuklar. Hı hı. Ama aslında böyle zaman limiti yokmuşçasına davranmaları hı hı. gerekiyor. Mesela 40 dakika ders hı hı. E, bence 40 dakika, molayla, 40 dakika molaya eşit olmalı. Ne Hı -hı. kadar ders yaparsa çocuklar o kadar mola olmalı bence. Anladım. Zaman limiti bir tedirginlik yaratıyor. O molada da zaten tedirgin bir insan. Ne kadar eğlenebilir ki diyorsun galiba? Öyle mi? Alp? Evet. Tenislerde tedirgin oluyoruz. Yani hadi hızlı olalım tenis bitecek Hı -hı. diye. Anne Ece dedi ya... 40 dakika mola, 40 Hı -hı. dakika ders olsun diye. İşte o zaman da çok uzun sürer. Bütün günümüz okulda sürer. Yani... Hı -hı. Mesela saat dört kadar falan yapıyorlar hı hı. bazı okullarda. Bazı okullarda daha derken da erken bitiyor. Ve sonra okuldan çıkınca artık hani biraz da okulu ilgilendirmiyor ya o konu. Hı hı. Yani gidersin çalışırsın veya oynarsın. Orada bırakıyorlar ama e, akıl etmedikleri şey orada çalışmamızı isteyince geriye bir saat kadar bir süre kalıyor. Orada da biz ne yapacağımızı tam karar veremediğimiz için çok fazla eğlenemiyoruz. Peki okulun içinde de okulun dışına da zor oluyor diyorsun sorumluluklar ve zaman limiti ee, bize hiç böyle sorumluluk ya da zaman limiti koyması hep eğlenir miyiz biz insanoğlu ne diyorsunuz buna Defne bence hiçbir şekilde zaman bulunmasaydı da bir düzen olmazdı bence yani hı hı. zaman bir düzen e, şeyi hı hı. bir parçası düzenin bir parçası çünkü bizim ...planlamamız zamana göre... ...zamana göre oluyor. Hı hı. Mesela atıyorum... ...ben saat dörtte şöyle yapacağım... ...beşte onu bırakacağım... Hı hı. ...sonra saat altıda şuna başlayacağım... ...falan filan gibi hı hı. bu tür şeyler oluyor. Yani bizim planlama yapmak için... ...ve e, hayatımızı bir düzene... ...sokmak için... Hı hı. E, ...bir zamana... ...zaman denilen şeye ihtiyacımız var ama... ...ne kadar çalışırsak o kadar da... E, eğlenmemiz gerekiyor. Hakkımızı almamız lazım çünkü. Ve... Mesela derste çok yoruluyoruz ama enerjimizi atamıyoruz teneffüste. Mesela biz teneffüslerde sadece ebeyi seçebiliyoruz. Aha. Ama derste o konuyu işliyoruz, üniteyi bitiriyoruz. <gülüyor> yani... Tenefüs sadece oyunla başlıyoruz böyle. Hani ebe seçiliyor sonra hoca zili çalıyor. Hı hı. Dersi anlatıyor, ders bitiyor. İşte yine ebeyi seçiyoruz. Hiçbir şey aramıyoruz falan oynayamıyoruz. Derste bir dolu şey yapacak zaman var. Tenefüste sadece ebe seçecek kadar zaman var. Şimdi ama okul şikayetine dönmesin tartışmamız. Şöyle sorayım. Okullar bize neyi unutturuyor? Eğlenmeyi unutturuyor. Az önce hayal gücünü tartışırken büyüklerle karşılaştırdınız ya. Büyükler hayal büyüdükçe hayalleri daral daralıyor, küçülüyor. Falan. Eğlenmeyi de, ...hadi yine büyükler, küçükler üzerinden konuşalım. Büyükler daha mı az eğleniyor? Daha mı zor eğleniyor? Ne oluyor yani orada? Ece. Böyle e, zaten birinci bölümde e, büyükler işte işte sıkılıyor falan o tipler şeyler e, o şeyler konuşulmuştu ya. Hı hı. E, benim de düşüncem büyükler hayatları boyunca çalışınca hayatları boyunca hı hı. hayal güçleri hayal güçleri eğlenceli kısıtlanınca böyle azıcık. O şeyler unutulmuş. Mesela büyükler bence matematiği eğlenceden daha iyi biliyor bazıları. Hı hı, hı. Ee, böyle... İşte kendileri için eğlenme anlayışı belki hı hı. bazıları için matematik problemi çözmek oluyor. Bazıları için ekonomiye bakmak. Zaten büyükler <gülüyor> eğlenemiyor ki ekonomi falan filan. Onlar <gülüyor> evin geçimini sağladığı için hı hı. tüm devletin şeylerine bakmak zorunda kalıyorlar. Hı. Bu yüzden hayatın karamsar taraflarını onlar daha çok çocuklardan görüyor. Böyle bir enerjisizliklik, enerjisizlik yaratıyor o üzerlerinde hı hı. belki... Eğlenmeleri o yüzden zorlaşıyor olabilir bence. Anladım. Sorumlulukları çok fazla. O yüzden onlar gündelik hayatı takip ederken daha karamsar, daha karanlık işler ve derken yavaş yavaş eğlenmeden uzaklaşma oluyor diyorsun. Kaan? Yani evet çocuklar daha çok eğlenebiliyor büyüklere kıyasla. Çünkü büyüklerinde sorumlulukları var. Ama büyüklere de bir zaman kısıtlaması oluyor çocuklara da. Hı hı. İşte filan büyüklere zaman kısıtlaması oluyor ama bir de zaten bu zaman kısıtlaması dediğimiz o zamanın içinde ya tenefüste olalım ya derste. Hı hı. Önemli olan eğlenmek. Derste eğleniyorsak derste eğleniriz, teneffüste eğleniyorsak teneffüste eğleniriz. Çünkü zaman diye bir kavramı zaten biz koyduk bir, iki, üç, dört hı hı. diye. Hı hı. Yoksa aslında öyle bir şey yok. Dünya güneşin etrafında dönüyor, gece gündüz oluyor. Yani bir aydınlık bir karanlık bunun kavramları biz koyduk. <gülüyor> hı hı, doğru. Yoksa böyle bir şey yok aslında. Hı hı. Dolayısıyla sen şey diyorsun yani ders e, eğlencesiz teneffüs eğlenceli gibi bir ayrıma da katılmıyorsun. Aslında ne yapılıyorsa yapısı, bunun eğlence içinde yapılabileceğini evet. mi düşünüyorsun? Evet zaman içinde hı hı hı. zaten öyle şeyler söyledim. Dersi de eğlence içinde yapabiliriz, teneffüsü de. Anladım. Yeter ki o eğlence fikri olsun. Öyle bir eğilimimiz olsun, öyle mi? Yani kişiden kişiye değişir eğlence. Bazısı teneffüste de bazısı derste, bazısı yemek Peki yerken, siz büyüklerin daha, daha az eğlendiğini mi düşünüyorsunuz? Daha mı az eğlenceyi Hayır. açıklar? O da kişiye göre değişir. Öyle bir genelleme yaparım diyen var mı aranızda? Alp? Büyükler, küçüklere göre daha az eğleniyorlar. Yani biz de az eğleniyoruz. Hı hı. Ama mesela biz de bir saat buldukça mesela arayı buldukça mesela minimum bir saat hı hı. orada eğleniyoruz. Büyükler de hiç eğlenmiyor değil. Onlar da arada yani onlar da bizim gibi onların da sorumlulukları var hı hı. para kazanmaları gerekiyor. Ama onlar da o küçük arayı bulduklarında. Yapıyorlar mı? Onlar da böyle bir, bir arkadaşlarıyla konuşarak eğlenebiliyorlar aslında. Onların da hı hı. biz aslında o kafayı ilerlemediğimiz için... O eğlenceyi biz göremiyoruz ama aslında eğleniyorlar. Yani onların da kendilerine göre eğlencesi var. Peki ee, yavaştan süremiz doluyor ve Defne ile Ece'ye söz veriyorum. Evet Defne. Ya bence şöyle burada bir genelleme yapılmasının nedeni çoğu insanın hı hı. böyle büyükler küçük ...mesela büyükler şu şu şunu yapamaz... Hı hı. ...küçükler de şu şu şu yapamaz... E, ...nedeninden dolayı... ...yani genelde böyle... ...insanlar koyuyor bu kuralları... Hı hı. ...yani biri diyor ki... E, ...işte son... E, e, ...mesela büyükler hayal kuramaz... ...diyor, hı hı. sonra gidiyor... ...işte e, o şuna katılıyor... ...o şuna hı hı. katılıyor, böyle bu böyle gidiyor... Hı. ...domino gibi... Hı hı. ...sonra... Yani bu böyle bir genelleme haline geliyor ve Hı. artık bu öyle biliniyor. Anladım. Biraz da aslında bunlar evet. öğrenilmiş şeyler diyorsun. Evet abi. ve şöyle bir şey var mesela yani biz e, hayal kurabiliriz ama büyükler de tabii ki hayal kurabilir. Anladım aslında bu insanlar hayal kurmuyor ve eğlenmiyorsa sanki biraz onlar yapamaz diye öğretilen bir şey de var. Genel bir tavır var diyorsun. Evet. Ece... Onlar da buna katılıyormuş gibi davranıp hı hı. E, onlar da bu kurallara uyuyorlar ki bence onların uymaları çok saçma yani hakkı, haklarını savunmaları gerekiyor. Peki Ece sen ne diyorsun? Öğretmenim bu, e, bu arada şu büyükler neden çok az eğleniyor konusunda da böyle büyüklerin işleri var. Daha, zaten daha önce dediğim gibi hı hı. E, evdeki ihtiyaç falan onlar karşılamak zorunda onlar parayı kazanıyor. Hı hı. Ve böyle bu yüzden kanun dediği gibi e, çoğu büyük e, ofis işi falan öyle ciddi ciddi işler yaptığı için... ...böyle eğlenceye katacak zaman bulsa da dikkatimi kaybetmeyeyim ben diyor olabilir. Veya eğlenceyle birleştirmeye çalışsa da ya konsantrasyonum bozulursa, Hı -hı. E, işimi yanlış yaparsam... ...örnek vereyim benim babam bir plastik cerrah ve Hı -hı. ameliyattayken... Doktor oyunu var ya bir tane... Hı -hı. ...hani bir tane plastikten hasta oluyor... ...içinde, içindeki <gülüyor> evet, şeyleri evet. böyle... ...cımbızla almaya çalışıyorsun. Hı -hı. Hastanın etlerine değmeden almaya çalışayım... ...diyor. Hı -hı. E, demiyor yani. Demiyor. Hı -hı. Kesinlikle. Ama zaten deseydi... ...bıçak hastanın içine düşebilirdi. Hı -hı. Öyle bir şeyler de olabilirdi. Anladım. Hastanın hayatını... ...kaybetmesine zorunda yola düşebilirdi. Çünkü yani büyüklerin yaptığı işler... ...çocuklarınkinden daha ciddi. Mesela... Hı -hı. ...voleybol dersindeyken... Benim geçen sene böyle oyunla birleştirmişliğim hmm. ve hamleleri kaçırmışlığım da var sonuçta. Ha, anladım yani çok sorumluluk gerektiren işlere eğlence karıştırırsan zarar büyük oluyor diyorsun galiba öyle mi? Tamam o zaman şimdi programın sonuna geldik. Sorumuz şuydu okullar bize bazı şeyleri öğrettiriyor dünyanın bilgisini ama bu arada da en çok da hayal gücü ve eğlenceyi unutturuyor dediniz. Ve büyüklere bakınca da biraz onların bundan yoksun olduğunu ...düşündünüz, onu söylediniz yani. Hadi son büyüklere hayal gücü ve eğlenme konusunda bir tavsiye verin bakayım. Tek cümlelik tavsiyeler ama, öyle de kapatalım. Kimle başlayayım tavsiyeyi? hadi art başla. Bence kendilerine daha fazla zaman ayırmaları lazım. Peki, Kaan? İşin ciddiyiz, ciddiyetin ne kadar olursa olsun... eğlenmeyi de unutmasınlar. Peki? Kimseye kafaya takmasın ve istedikleri kadar yani... Kendilerine düşünüyorlarsa öyle yapabilirler. Anladım. O toplumun öğrettiğinin dışında diyorsun evet. yani sen. Onu iddia etmişsin. Sen neysen olsun. Tamam. Ve son olarak Ece'den geliyor. Bence büyükler siz oralarda konsantrasyonumu kaybetmeyeyim böyle çok ciddi bir iş yapıyorum demeyin. Kendinizi yormayın. Onun yerine rahatlayın. Zamanı gelince yine o aynı hale geri dönün. Ha, anladım. O ciddiyete bazen elden bırakın diyorsun. İyi hadi bakalım. Ulaşmıştır radyodan insanlara bu tavsiyeler. Küçük düşünürler bu hafta okullar bize hayal gücü ve eğlenmeyi unutturuyorlar ve büyükler bunu unutuyor dediler. Bunun üzerine tartıştık. Güzel bir tartışma oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz.